İçik Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği Evet, bağımsız Radyo Neyle Yaşar, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında ve ben Mehtap Meral, bugün Açık Radyo'nun 10. Ee, yılında 10. yaşında destek olmak için buradayım. Bugün e, tabii ki tangolarla tango konuşarak biraz bu konuda gevezelik ederek ben sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Eski bir radyocu olarak da çok heyecanlıyım sizlerle beraber olmaktan. Ee, beni dinlemeyen dinleyiciler için önce kendimden bir tango çalarak başlamak istiyorum. Aşk albümünden adın kalmış sözü ve müziği bana ait olan bir tango. yok adından geriye sadece açık kalmış unutur her şey zamanla insan hangi açı sonsuza kalmış unuttum senile geçer gün Senle geçen günleri, unuttum senle geçen geceleri, sesini, kokunu, ellerini, aklımda sadece adımda. Evet Aşk albümünden benim albümümden bir şarkın dedik sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin 10. yılı ee, ve ben dinleyici destek hattımda numaralarını vermek istiyorum size sevgili dinleyenlere 0212 343 41 41 Evet bugün biraz tango hakkında e, gevezelik edeceğimi söyledim. E, tabii bütün dinleyenler biliyor e, tango Boyna Saires'te o dönem alt sınıfın tarihinde. Alt sınıf olarak tabir edilen böyle fakir halkın bir müziği olarak doğmuşken daha sonra bir salon dansı ve müziği haline geliyor. Ve bu yüzden de tango müziğinin içerisinde e, çok fazla hırçınlık, asilik ve küstahlık gibi duygular da var. Aynı zamanda melankoliyi taşıyor. Bizde ise tango daha çok aşkla özdeşleşmiş bir şey. E, tabii tango aynı zamanda bir sürgünler tarihi. E, göçmenler ve o dönem erkek nüfusun fazla olması nedeniyle... Ee, aynı zamanda e, kadınlara kur yapmak için de belki o e, genel evlerin kapılarında e, küçük tango gruplarının yaptıkları müzikle başlayan e, bir dans ve müzik türü. E, ama e, sonraki yıllar tabii çok e, muhteşem kadın sanatçılar da tango seslendiriyorlar. Başlarda erkek ağırlıklı olsa da. Şimdi o kadın sanatçılardan bir tanesi, Suzan Rinaldi'den çok sevdiğim bir tango eserini dinletmek istiyorum sizlere. Sur. San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero Parro y Pampa Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Su paredón y después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 Ve evet, Susanna Rinaldi'den dinledik. Ee, çok sevdiğim bir tango eseri benim Sur. Ee, tango'nun çok sevdiğim bir iki tane tanımı var benim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birisi, e, bu ikisinde de Marta Savigliano'nun e, Tango adlı kitabından e, okuyup çok beğenmiştim. Bir tanesi tango, dans edilebilen kederli bir düşüncedir. E, bir diğeri ise biraz daha uzun bir tanım. Şöyle diyor, tango tarihi asla tanışmamış olması gerekenlerin ya da tanıştıkları halde sonsuza kadar karşılaşmamış olarak kalacakların karşılaşmalarının öyküsüdür. Büyüyen bir öfkedir. İçinden çıkılması güç, ölümcül karşılaşmaların inatçı tarihidir. Uyuşmayan parçaların birbirine uydurulması veya uyuşmayan türlerin birbiriyle çiftleşmesi gibidir. Evet, tango aslında doğduğu yer olan Arjantin'de bu kadar gerilimli bir şeyken bizde bakıyoruz biraz daha farklı bir tango var. Peki tango nasıl taşınıyor? Tabii bu göçmenler Fransa'ya gemilerle tekrar göç ettiklerinde Arjantin'in tangocular tarafından taşınıyor ve Parislilerin ilgisi sayesinde de çok popüler bir dans ve müzik türü haline geliyor. Evet sanıyorum bu hırçınlıktan onu çıkaran ilk isimlerden bir tanesi Carlos Gardel. E, Smokini ile ve her türlü argodan ve erotizmden uzaklaştırılmış bir şekilde tango söylemeye başlıyor Carlos Gardel. Galiba bizdeki tangoda e, biraz e, bu tango söyleme biçimine yakın. Çünkü bizde de bütün argodan, erotizmden uzak, son derece naif. ...aşkla dolu sözcüklerle tango söyleniyor tabii ki... ...Cumhuriyet'in ilanıyla beraber ve... ...çok sesli müziğin e, gelişmesiyle beraber... ...kimler var? İşte Fehmi Ge var... ...Necdet Koyutürk var... ...o çok sevdiğimiz tangolar... ...papatya gibisinler... ...sevdiğim bir genç kadını... ...ve yine çok sevilen bir tango olan... ...Mazi Seyhan Hanım'dan onu dinliyoruz... ...ama e, günümüzde nefis tangolar söyleyen... Benim çok sevgili dostum Sema var... Birçoğunu sanıyorum kendisini biliyorsunuz... ...şimdi Necip Celal Ander'in... Bu bestesini ve Türkçe sözlü olarak yazılan ilk tangoyu, ilk Türkçe tangosunu sevgili Sema'nın sesinden dinleyeceğiz. Sema mazi kalbimde bir yaradır diyecek. Kadın unuttu beni Evet benim bu e, Açık Radyo ikinci konuk oluşum. İlki e, Naim Dilmeler'in konuydu. İlk albüm çıktığında Ada Müzik'ten yayınlandığında sevgili Naim Dilmeler beni e, radyoya konuk olarak aldı. E, i̇kinci sefer ne güzel ki e, böyle özel bir yayında sizlerle beraberim. E, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi 10. yılında ve ben bugün ne güzel ki böyle güzel bir radyo destek olmak için buradayım. E, dinleyici destek attığın numaralarını sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. 0212. 343-41-41-0212-343-41-41. Ee, evet bugün tabii ben kendi ilgi alanım olduğu için böyle tangolardan oluşan bir liste seçtim. Ama onun dışında biraz hani ben neler yapıyorum bundan da bahsetmek istiyorum siz dinleyenlere. Evet. Öncelikle son zamanlarda dört ozan adlı bir proje var ve bununla Mahsun Şerif, Ruhi Su, eh, Ahmet Kaya eh, eserlerini seslendiriyorum. Eh, ayrıca Tango. ...performanslarımız devam ediyor ve çok yakında çok sevdiğim bir şair olan e, sevgili e, Haydar Ergülen'le de böyle şiir besteleri ve şiiri buluşturan bir projede e, umut ediyorum ki beraber yer alacağız. Bunları tabii nereden takip edebilirsiniz? Sosyal medyadan gerek Twitter'dan gerek Facebook üzerinden Mehtap Meral yazarak e, takip edebilirsiniz. Evet tangodan devam ederken tabii ki Astor Piasola yanmamak olmaz çünkü Astor Piazzolla tangoda yenilik denilince akla gelen ilk isim ben de albümde onun Oblivion adlı eserine Türkçe sözler yazarak yer vermiştim ama şimdi onun çok sevdiğim bir eserini dinleyeceğiz Balada Paron Loco. Ya estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna rodando por callao Que un corso de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste vení sentí el loco que tengo para vos loco loco, loco anochezca en tu porteña soledad por la rivera de tu sábana me con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco loco loco como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloqueci tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión supersport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Te viejes nos aplauden. Viva, viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. No sale a saludar la gente linda y loco pero tuyo que ese yo provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz Creme así pianta pianta pi seateea a esta ternura de locos. Que hay en mí esta de alondras y volá hola conmigo ya vení hola vení eh que vamos a intentar. la mágica locura total de revivir baila vení, vola. Lalalalala, la la viva, viva, viva, loca ella, loco yo, locos, locos, locos. ...Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Ben Mehtap Meral. E, radyonun bu destek yayının 10. radyo şenliğinde burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve yavaş yavaş programın sonlarına doğru da geliyoruz. Bana ayrılan yarım saatlik sürenin sonuna doğru. Dışarıda bugün gerçekten hani bahar demeyeceğim... E, ...yazdan kalma, böyle yazı ait gibi bir gün var. Ben de böyle tangolar seçerek biraz böyle bir yaz akşamına sanki hazırlık müzikleri gibi de oldu bunlar... Ee, Tabi tangolar dinlediğimizde bandenyon sesini ve keman sesini az önce duyduk onunla ilgili olarak benim çok sevdiğim yine bir tanım var onu da paylaşmak istiyorum sizlerle bizde biliyorsunuz tangolar daha çok akordiyonla çalınır ee, Bununla ilgili olarak şöyle bir şey okumuştum bir gün akordiyonun içerisinde binlerce kuş öter ama bandenyonun içinde binlerce kör kuş öter diye ee, İşte az önce dinlediğimiz tangoda da böyle e, derin bir hüzün ve melankoli de aynı zamanda o tutkunun dışında bence vardı ee, az önce Haydar Ergülen'den de bahsettim Onun da benim çok sevdiğim bir şair Haydar Ergülen Ne mutlu ki umuyorum kısa süre sonra beraber bir proje yapma şansına da kavuşmuş olacağım Enfes bir şiiri var Mavi Tango, Mavi Caz ee, Bu şiiri sizlerle paylaşacağım Ondan sonra yine bizim tangolarımızdan bir Fehmi Ege tangosu dinleyeceğiz e, İbrahim Özgür'den bir aşk hikayesi ve ben Mehtap Meral e, sizlere e, bu şiirle beraber e, veda etmiş olacağım. E, dediğim gibi Açık Radyo dinleyici destek projesi. 10. yaşında ve ben iyi ki buradayım. Bütün Açık Radyo çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Beni tekrar radyolarında ağırladıkları için. Sizlere bu yarım saat boyunca beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, umuyorum tekrar e, beraber oluruz en kısa zamanda. E, şimdi dediğim gibi Haydar Ergüle'nin Mavi Tango, Mavi Caz adlı şiirini paylaşacağım. Sevmiştim ben onu. Işıkları yakın Işıklar yansın Yüzünüzü aramaktan yoruldum Gidin Yalnızca onun gözleri kalsın Gözlerinizin çaldığı düşlerimi de alın Onun varlığı her şeye yeter Beni çaresiz bırakır Yollara düşürür Aşkım benden kıskanır Acısını unutur O giderse kendimi küçük düşüremem Meryem üşür Üşür Gözleri kırılır ben Meryem'in suçlamadığı tek oyuncuyum. Bilmediğim şeyleri oynamakta üstüme yoktur. Aşk ve golf, ikisini de bilirim, ikisinden de haberim yoktur. Birinde kalbim kırılır, birinde bileğim burkulur. Yine oynarım bu ışıkların altında. Gölgede, güneşte, güneyde, bulutların üstünde. Ama kimseler yokken, ama kendi kendime. Bayım, masasında gül olmayan bayım, siz... Kimseyle konuşmayan bayım. Bilirsiniz, oyuncunun sıkıldığı bir oyun yok mudur? Oyunun sonunu anlatın. Benimle konuşun. Güney içimde eskiyor. Eskiyor. Elleri soğuyan bir sevgili gibi neredeyse. Düştü düşecek içimdeki tozlu sahneden. Mavi tango, mavi alkol, mavi caz. Ben de mavi olaydım öfke yerine. Hepinize mavi günler diliyorum. Şimdi bir aşk hikayesi. Sure. Yeah.